Sual: Avamınas Arabi'den haberdar değildir, fehmedemez. Cevap: Avamınas zaruriyat ve müsellematı diniyeye muhtaçtır ve hutbe makamı da bu gibi hükümlerin tebliği içindir. Bu hükümler Kisve-i Arabiye içinde tafsilen değilse de icmalen avamınasa malum ve maruftur. Mahaza lisan-ı bulunan şehamet, yükseklik, meziyet, satvet diğer lisanlarda yoktur. İlem ey gafletli, sağır ve kör olarak, zulmetler içinde esbaba ibadet eden ahmaklar. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücut ve vahdetine, kainatın mürekkebatı ve zerratının elli beş vecihle yaptıkları şahadetlerin bir veçhini yazacağım şöyle ki. Eşyanın icadı, ya nefislerine veya esbaba olan isnadı, hayret ve istiğrabı mucibdir. Bu darret ve inkarı ı icab eder. Bu dahi dalaletleri intac eder. Bu ise ıstırabat ruhiye ve teşevvüşat akliye sebep olur. Bu da ruhları ve akılları firar ettirmekle vacibül vücuda iltica etmeye mecbur eder. Zira her müşkülat onun kudretiyle hallolur ve açılmaz düğümler onun iradesiyle açılır ve kalpler onun zikriyle mutmain olur. Bu hakikati şöyle bir müvazene ile izah edeceğim. Şöyle ki Mevcudatın faili yani eşyayı vücuda getiren ya vacip ve vahittir veyahutta hutta mümkün ve kesirdir. Fail vacip ve vahit olduğu takdirde ne külfet var ne de garabet var. Olsa bile vehmi olur. Esbaba isnat edildiği takdirde külfet ve garabet vehmilikten çıkar, kat'î ve hakiki bir şekilde tahakkuk eder. Çünkü kusur ve zafiyetten hali olmayan esbabı kesireden hiçbir sebep bir müsebbibi omuzuna kaldıramaz ve bir şeyin icadında gayri mütenahi esbabın iştiraki lazımdır. Mesela bal arısı her şeyle alakadar olduğundan eğer icadı esbaba isnat edilirse semavat ve arzın iştirakleri lazımdır. Mahaza kesretin vahitten suduru vahidin kesretten suduru kadar zahmet değildir, daha kolaydır. Mesela bir kumandanın efradı kesireye verdiği intizam ve yaptırdığı işleri o ifradü kesire kendi başlarına büyük bir müşkilattan sonra yapabilirler. Mahaza icadın esbaba isnadında layoat külfet garabet olmakla beraber pek çok muhalata zemin teşkil ediyor. 1. Her bir zerrede vacibül vücudun sıfatlarının farzı lazımdır. 2. Uluhiyette gayri mütenahi şeriklerin iştiraki lazım gelir. 3.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 Arzın denizlerinde, semanın seyyarelerinde müsavat üzerine tecelli eder. İkincisi, mukabele sırrına binaen merkezdeki bir lambanın daireyi teşkil eden aynelere nisbeti inekası birdir. Üçüncüsü, nurdan veya nurani bir şeyden tenebbür etmek ve ziyâ almak hususunda bir ile bin birdir. Nurani'nin iktizası öyledir. Dördüncüsü, müvazene sırrına binaen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 altıncısı hayvanın atık gibi bir mahiyeti mücerredenin küçük ve büyük efradına nisbeti birdir. Hülasa kalil ile kesir küçük ile büyük arasında bir şey vahide isnadlarında tefabüt olmadığı imkân dairesinde olduğu şu misaller ile tavazzu etti. Binan eşyada bulunan intizam muvazene evamiri tekviniye karşı imtisal itaat kudret ezeliyenin nuraniyeti Eşyanın iç yüzünün şeffafiyeti gibi sırlardan dolayı bir sinekle arzın ihyası, bir ağaç ile semavatın icadı, bir zerre ile güneşin yaratılışı vacibül vücuda nispetle mütesavidir. Evet, müsavat ve adem-i göz ile görünür. Bak, mahiyeti meşhul mucizatı ile malum olan kudret-i zeliyenin bilhassa semerat ve sebzelerdeki nakışları, sanatları esbaba havale edilirse Esbab altında ezilecektir. Elhasıl hayati, vücudi nurani şeylerin icadında üç nokta var. Birinci nokta, kudretin umur ile zahiren mübaşireti görünmemek için perde olmak üzere esbab vazedilmiştir. İkinci nokta, hayat, vücut ve nurun dışları gibi içleri de şeffaf olduğundan kesif perdeler hükmünde olan esbab vazedilmemiştir. Yalnız pek ince, nazik perdelere andıran vesait varsa da altında deste kudret görünür. Üçüncü nokta: kudrete Ezeliye’nin tesirinde tasmiğinde külfet yoktur. Evet, bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Şöyle mucizatı ile malum olan kudret sahibinin vücudu, zuhuru, Kainatın vücudundan zuhurundan daha zahirdir. Çünkü her bir masnu kendi nefsine birkaç vecih aynen delalet eder. Fakat saniine hem aynen hem aklen çok vecihler ile delaletleri vardır. Ve hangi bir masnuun vücudu esbaptan istenilirse bütün esbab toplanıp birbirine yardımları olsa bile o masnuun benzerini yapamazlar. İlem eyhel aziz, insanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüsattedir ki İhatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz. Evet, bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazen de alemi bir karpuz gibi eline alır ve kainatı misafireten getirir, akıl odasında misafir eder. Bazen de o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe çıkar ki, vacibül vücudu görmeye çalışır. Bazen de küçülür, zerreye benzer. Bazen de semavat kadar büyür, bazen de bir katreye girer, bazen de fıtrat ve hilkati içine alır. İlem eyühel aziz, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler ister âfâkî olsun, ister enfüsî olsun, bazı şerâit altında insana gelip vesül buluyor. Mesela ziya, hava, gıda, sâut ve seda gibi nimetlerden insanın istifade edebilmesi ancak göz, kulak, ağız, burun gibi vesaitin açılmasıyla olur. Bu vesait, Allah'ın halk ve icadıyla olur. İnsanın eli kes ve ihtiyarında yalnız o vesaiti açmaktır. Binaenaleyh, o nimetleri yolda bulmuş gibi sahipsiz, hesapsız olduğunu zannetmesin. Ancak münimi hakikiinin kastiyle gelir, insan da ihtiyarıyla alır. Sonra ihtiyaca göre inam edenin iradesiyle bedeninde inişar eder. İlem eyühe aziz herhangi bir şeyin sonu ve ahiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi zahiri ve sureti de sanat ve hikmetçe batınından güzel değildir öyleyse eşyanın iç yüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip tesadüflere havale etme çiçekle çiçekten çıkan semeredeki eseri sanat ve hikmet çekirdekle çekirdekten çıkan filizin eseri sanat ve nakşından aşağı değildir Binan ale sani izül hem evveldir hem ahir hem zahirdir hem batın ve huves semiul alim. İlam eyhel aziz. Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Evet madem Kur'an mucizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Ayetleri başka kelamlar ile tebliğ edilmekle tahrif ve tayyiri mümkün değildir. Çünkü müfessir, müellif, mütercim Muharref üsluplarını kisvelerini ayatın kisvesiyle iltibas ettiremezler. Ayetlerde icaz damgası vardır. O damganın altında olmayan kelamlar ayet addedilemez. Öyleyse icaz tahrif ve tağyürü kabul etmez. İlem eyühel aziz. Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri, delilleri tadad ederken febi ayi ala rabbikuma tukedban i celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan Şöyle bir delalet vardır ki cin ve insin en çok isyanlarını, en şedid tuyanlarını, en azim küfranlarını tevlit eden şöyle bir vaziyetleridir ki nimet içinde inamı görmüyorlar. İnamı görmediklerinden Mün'im-i hakikîden gaflet ederler. Mün'im'den gafletleri sâhikasıyla o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnat ederek Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzip ediyorlar. Binaa aleyh her bir nimetin bidayetinde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 Pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevâî, vehmi ve çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Evet, arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını artırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde, insanı terk eder, giderler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 Belki kalbe yakın olan lünme-i şeytaniden geliyor. Mesela sen namazda Kâbe karşısında huzuru ilahide ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyat reziliye sevk eder. Mesela aynanın içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali yakmaz ve necasetin görünmesi aynayı telvis etmez. İilem eyüs Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, Nedir bu istina? Nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır ve iktidarın bir zerre kadardır ve hayatın söndü ancak bir şuyle kaldı. Ömrün geçti şuurun söndü bir lema kaldı. Şöhretin gitti ancak bir an kaldı. Zamanın geçti kabirden başka mekanın var mı? Bir çare, Adzine ve fakrına bir hat var mı? Emellerin nihayetsizdir, ecelin yakındır. Evet, böyle acz ve fakrınla iktidar ve ihtiyardan hali bir insanın ne olacak hali? Hazain-i Rahmet sahibi Halik-i Rahmanur Rahim'e böyle bir acz ile itimat etmek lazımdır. Odur herkese noktayı istinat, odur her zayıf'a ciheti istimdat.